Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Mersin'deki nükleer tehdit şimdilik ertelendi görünüyor. Mersin Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer santralin çevresel etki değerlendirmesi raporuna Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onay vermedi. Bakanlık santrali kurması planlanan Rosatom şirketinin hazırladığı çevresel etki değerlendirme yani ÇED raporunda Şekil ve içerik yönünden eksiklikler tespit etti. Greenpeace kararın bilimsel insanların yaptığı itirazların ve Greenpeace'in açtığı davanın haklılığını ortaya koyduğunu açıkladı. Greenpeace Mart 2012'de hazırlanan CED raporunun bakanlığın kendi yönetmeliğine uygun olmadığı hukuka aykırı olduğunu söyleyerek konuyla ilgili dava açmıştı. Aynı dönemde prosedür gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CED raporuna dair ilgili kurum ve uzmanların görüşlerine başvurmuş, Uzmanlar farklı nedenlerle projeye karşı çıkmıştı. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Cenk Levy, kararı çok önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Levy, halkın karar verme mekanizmalarına katılımının ve bu süreçlerin daha şeffaf, demokratik ve kapsayıcısı olması gerekliliğinin öneminin anlaşıldığı bu günlerde bakanlığın sunulan dosyadaki eksik ve hataları görmesini çok olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi. Nükleer santrallerin dünyanın her yerinde kırılgan ve büyük tehditler içeren projeler olduğunu anlatan Levi, Akkuyu projesinin de nükleerin genel risklerinin yanında doğa tahribatına yol açacak pek çok unsur barındırdığına dikkat çekti. Greenpeace, ÇED raporunun ve bu projenin tamamen iptal edilmesi gerektiğini savunuyor. Cenk Levy durumu şöyle değerlendiriyor. Şimdi dosya şirkete geri gönderildi ve geliştirilmesi isteniyor. Oysa bu rapor ne kadar geliştirilirse geliştirilsin, bölgenin deprem bölgesi olması, deniz suyu sıcaklığının değişecek olması gibi gerçekler değişmeyecek. Bu nedenle bu proje ertelenmemeli, tamamen iptal edilmelidir, diyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, TÜBİTAK'ın yerli elektrikli araç teknolojisi alanında yaptığı çağrı sonrasında, İlerlemeler hakkında bilgi verdi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, TÜBİTAK'ın yerli elektrik araç teknolojisi alanında yaptığı çağrıya 20 konsorsiyumun başvurduğunu, TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ise 10 projenin ikinci aşamaya geçmeye hak kazandığını açıkladı. Bakan Nihat Ergün açıklamasında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın üretilecek araç segmentine bağlı olarak 5 yıl boyunca toplam, 200 araç alımı yapacağını ve elektrikli araçların kamu alımlarında da yer alması için teşvik çalışmalarının etkinleştirileceğini söyledi. TÜBİTAK tarafından 18 Şubat 2013'te duyurusu yapılan çağrının amacı olarak elektrikli araç teknolojilerinin kritik nitelikte olan bileşenlerinin yerli olarak geliştirilmesi ve buna bağlı olarak geliştirilen bu bileşenlerin kullanıldığı yerli bir elektrikli araç üretilmesi olduğunu belirtmişti. Duyuruda destek miktarının ise onaylanan projelere göre belirleneceği kaydedilmişti. Desteklenecek projelerin 4 yıl içinde tamamlanması gerekiyor. TÜBİTAK sahip olduğu fikir haklarını aracın Türkiye'de üretilmesi ve 5 yıl süreyle üretim ve satış garantisi verilmesi durumunda üretici kuruluşa devredecek. Tabii elektrikli araç yetmiyor. Kullanılacak elektriğin güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan da gelmesi gerekiyor. Yoksa yine iklim değişikliğine yaktığı kömürle beraber elektrik santrallerinin katkı veya neden olma durumunda olacak bu araçlar. Yunuslar Hindistan'da insan olmayan birey ilan edildi. Yeşil gazetenin haberine göre Hindistan resmi olarak Yunusları insan olmayan bireyler olarak tanıdı. Bu karar sonucunda Yunuslar da insanların sahip olduğu hayatta kalma ve özgür bir şekilde hayatlarını sürdürme hakkından faydalanabilecek. Hükümetin bu kararı Kerala eyaletinde haftalardır devam eden Yunus parkları kapatılsın protestolarının Ardından geldi. Hindistan'da bu yıl içinde gerek Yunuslar gerek diğer memeli hayvanların sergilendiği pek çok park açılmıştı. Yunusların üstün bilişsel ve duysal becerileri nedeniyle yasalar düzeyinde de insan olmayan bireyler gibi ele alınmaları gerektiği uzun zamandır bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları tarafından dile getirilmiş hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde SeaWorld'e karşı dava konusu bile olmuştu. Fakat bugüne kadar somut bir gelişme yaşanmamıştı. Bu kararla birlikte dünyaya Örnek olacak bir adım atılmış oldu. Hindistan bu kararla birlikte dünyada memeli deniz canlılarının eğlence sektöründe gösteri amaçlı kullanılması ve ithalatını yasaklayan dünyadaki dördüncü ülke oldu. Costa Rica, Macaristan, Şili de bu yöndeki kararları yürürlüğe koymuş durumdalar. Türkiye ise hala etik bir yaklaşımdan ve Yunus gösteri merkezlerini yasaklayan yasal düzenlemelerden çok uzak durumda. Ülkemizdeki gösteri merkezlerinin yasaklanması bir yana dursun, yasaların uygulandığından bile söz etmek mümkün değil. Son olarak Buket Uzuner'in yürüttüğü Kaş Çevre Platformu ve Yunuslara Özgürlük Platformu ve WWF Türkiye'nin desteklediği kampanyayla Kaş'taki Yunus Parkı fiilen kapatılmıştı. Ancak Türkiye'deki bütün Yunus Parkları'nın kapatılması gerekiyor. Özgür, yeşil ve barıştılı bir gelecek dileğiyle esen kalın. Müzik